1415, numaralı konu, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve İbni Mesud'un teşehhüdü öğretmeleri, evet, İbni Ömer şöyle diyor, Ebu Bekir minber üzerinde bizlere bir öğretmenin çocuklara öğretişi gibi teşehhüdü öğretirdi, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer elimden tutarak bana, ettahiyyatü lillahir salavatü ve tayibatü mübarekatü lillahir, dil, vücut ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir, şeklinde teşehüdü öğretti ve sonra da, Hz. Peygamber, de bana aynen bu şekilde öğretmişlerdi, buyurdu.